Diyor Musa aleyhisselam gelen Cebrail aleyhisselam'ın benzeri ben. Diyor e, ya, Hz. Musa'ya geldiği zaman, ona söylediklerini duymuş. Onu görmüş. Goya. Ben onların görmekleri gördüm. Hz. Cebrail'e, ile Hz. Musa'la Musa konuştum, duymuş, goya, görmüş onları. Binaenaleyh, o peygamberin izinden bir avuç toprak alıp, onun basılığı topraktan bir avuç aldım. Erimiş hülyatın, hülyat o madenler altın, gümüş falan pırlantı ya, onların içine attım. Bunu bana nefsim hoş gösterdi dedi. Musa dedi ki, haydi defol, git. Çünkü senin hayatın boyunca nasibin benimle kemas etmeyin demendir. Sen tavır ve hareketlerine benimle temas etmeyin diyorsun. Tabi hak anlamıyor. ama sen belirtiyorsun. Yani, yani cemiyetten alakanı kesmendir. Ee, e, İbn-i Ab Ab Ab Ab Abbas'ın rivayetine göre samir çöllerde vahşi hayvanlar içerisinde kalmıyor. ...mecbur olmuştur. Yani Çölleri açılmış gitmiş. <gülüyor> değil mi? Sana... ...senin için şüphesiz... ...asla vazgeçilmeyecek... ...bir ceza günü dahi vardır. Ona bir ceza gelecek. Diğer dedik. Çöller de kayboldu gitti. Üstüne düşük... ...taptığın Tanrı'na bak. Biz onu cahil cahil... ...yakacağız. Yani o yaptığın heykeli... ...kırık parçalı ateşe atacağız. Gel yakacağız... Sonra da onu parça parça edip denize atacağız. Uzaylıklarında yakıp denize atacağız. Ancak sizin tanrınız kendisinden başka hiçbir tanrı bulunmayan Allah'tır. Sizin tanrınız sizin kendisinden başka hiçbir tanrı bulunmayan Allah'tır. Onun ilmi her şeyi kuşatmıştır. İşte ayetler üstü de onun ilmi Hesuf'u kuşatmıştır diyor ya. Pardon. Sana geçmiş ümmetlerin haberlerinden bir kısmını böylece anlatıyoruz. Şüphe yok ki sana tarafından bir zikirde vermişizdir. De. Zikir Tevrat. Ee, Allah yalcılayabilir senin Musevi'lere Tevrat'ı verdi. Bugüne kadar Tevrat İncil'den daha sahih kalmış, daha ya arzu olmuş, çok arzu olmuş. Kim ondan yüz çevirirse kıyamet günü şüphesiz ki ağır bir günah yükünü yükleyecektir. Kim Allah'tan yüz yüz çevirirse o kıyamet günü büyük büyük bir azap yüklenicek üstüne. O o gün o, o, o günahın cezası içinde ebedi kalıcıdırlar. Yani ne, ne ölecekler ne de oradan kurtulacaklar. O azabı daima çekecekler. Bu kıyamet gününde, gününde ne kötü bir yüktür. Allah kurtarsın. Evet, surun üpleyeceği günde Hz. İsrafil'in suru üpleyeceği günde ki biz günahkarların o gün gözlerini Gömlek, Gömgek dedi, açık yeşil mavi bir renk, bizim gavul inancımız, gökyüzü falan derler ya, öyledir. Öyle bir halde mahşerinde toplayacağız. Şimdi, <gülüyor> şurada son bakacağım, 40 Kı altına tekrar edeceğim. Aralarında gizli gidiyor konuşacaklar. Dünyada 10 geceden fazla eğlenmediniz diye. Burada 103. ayette kalıyoruz. Mevzu biraz değişiyor, devam ama değişiyor. İnşallah haftaya bu ıı, Suriye Celi'yi de tamamlamış olacak. Hepsi 134 ayette, yani ben de ben de. Efendim, ee, böylece seviye 30-32 ayet bir şey kaldı.